Bir sarhoşun nasihatı. Ahmet bin Hambel'in oğlu diyor ki, babam zindandan çıktıktan sonra sürekli bir sarhoşa dua edip duruyordu. Sordum, baba kimdir bu adam? Niye bir sarhoşa dua ediyorsun? Babam dedi ki, evladım, işkence günlerimde Allah beni bir sarhoş ile destekledi ve dayanma gücü verdi ellerim ayaklarım zincirli hücremden kırbaçlanmaya götürülürken birisi eteğimden çekti baktım yere yıkılmış sarhoş bir mahkum bana dedi ki bana bak imam ben bu beldenin en büyük ayyaşıyım ''İçki ve günah uğrunda tam on sekiz bin kırbaç yedim, inat ettim, yine de bu batıl davamdan dönmedim. Sen ise Müslümanların imamısın, sakın ola, kırbaç yediğinde hak davandan ve söylediklerinden vazgeçmeyesin.'' dedi. ''Evladım, nice alim dostlarım bana.'' Vazgeç de kurtul derken o sarhoş bana direnişi ve mücadeleyi nasihat etti. İşkence altında o sarhoşun sözleri beni dimdik tuttu. Allah ondan razı olsun hidayet versin.